Adaletin Bu Mu Dünya Hukuk Güvenliği Peşinde Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.9 Açık Radyo'da bir kez daha Adaletin Bu Mu programındayız ve e, hukuk güvenliği peşinde Koşuyoruz mu yoksa yürüyoruz mu bilemiyorum. E, bütün izleyicilerimizin ve Türkiye'nin hatta dünya kamuoyunun bugün konuştuğu bir konu var. Ona değinmeden asıl bugün konuşacağımız e, konuya geçemedim. Bugün aslında e, 685 sayılı kanun hükmünde kararnameyi, geçen kez konuştuğumuz konuyu bazı arkadaşların istemleriyle de daha net bir şekilde değerlendirebilmek için konuşacağız ve bugün aynı Hanım'la beraber İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi. Merkezi'nden bir avukat arkadaşımız var Metin Narin ve onlar geçen hafta bu merkezin İstanbul Barosu'nda hazırladığı bir toplantıda özellikle bu kanun hükmünde kararnameyi ve bu kanun hükmünde kararname çerçevesinde hak arama yollarını etkin bir hak arama imkanı var mı onu konuştular bunu konuşacağız. Şimdi dün bütün açık radyo dikkatli açık radyo izleyicilerimizin bildiği gibi ilk kez olağanüstü halden sonra... Ee, bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili tutuklandı. Hükümle birlikte tutuklandı. Enis Berberoğlu suçlama e, olağanüstü halin ilanına neden olan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan e, bir yayından bir Ötürüydü. Ve bu yayının e, yani MİT ile ilgili verilen e, Mayıs 2015 ve Haziran 2016 tarihinde verilen haberlerin e, hiçbir kanıt olmadığı halde e, Enis Berberoğlu tarafından verildiğine ilişkin bir şüpheyle açılan davada ee, Enis Berberoğlu'nun bu haberlerin e, kaynağı bilgileri e, casusluk amacıyla e, Can Dündar'a verdiği kabul edilerekten bu e, kabulle hüküm kuruldu ve müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis cezası sonra işte duruşmadaki hal ve tavrı nedeniyle e, 25 yıl e, hapis cezasına çevrildi ve hükümle birlikte tutuklama kararı verildi. E, bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri e, bu sabah itibariyle Ankara'dan bir adalet yürüyüşü başlattılar. Aslında bizim bu radyoda e, uzun süredir e, hukuk güvenliği peşinde koşmamızın nihai hedefi olan bu adalet yürüyüşü şimdi Türkiye'nin ana muhalefet partisi tarafından yeniden yeni başlatıldı. Bu arada belki de anımsatmakta yarar var. İşte Cumhuriyet gazetesindeki gazeteci ve avukat tutuklu kalmaları nedeniyle de 11 haftadır perşembe günleri çağlayan adliyesinde avukat arkadaşların devam ettirdikleri bir adalet nöbeti var ve bu adalet nöbetiyle birlikte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşü başladı. Dünkü kararla ilgili çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu kararın dayanağı olan suçlama öncelikle 15 Temmuz'dan önce olan bir suçlamaydı ve bu suçlama Olağanüstü hal kapsamında bir yargılamaya neden olmamıştı. Yani yargılama olağanüstü hal koşullarıyla ilgili bir süreçte başlamadı. Kaldı ki herkes de biliyor ki olağanüstü halde bir hukuk rejimidir anayasal olarak. Bunu hem bizim adalet bakanlığımız hem işte Avrupa Birliği Avrupa e, Konseyi'nin ortaklaşa Adalet Bakanlığı bünyesinde Hakimler Savcılar Eski Yüksek Kurulu Adalet Akademisi Barolar Adli Tıbbı'n yaptığı toplantılarda özellikle saptamışlardı. Dünkü karar bu haberin kaynağının Enis Berberoğlu olduğu kesinlikle saptanmadan ve aslında bir yıl önce aynı haber başka gazeteler tarafından verilmiş olmasına rağmen bu haberin kaynağı Enis Berberoğlu kabul edilerek kurulan hüküm aslında bugün Türkiye'de hukuk güvenliğinin kalmadığı konusunda çok ciddi bir e, miladı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu süreç ile e, sadece iktidarın yönlendirdiği ve yönettiği bazı dosyalarla ilgili e, verilen e, siyasi kararların dışında artık yargıçların herhangi bir yönlendirme olmadan kendiliğinden yani otoadalet denilen bir adaletle hüküm kurduğunu söyleyebiliriz. Bu da işte tehlikenin ...en yani hukuk ve adalet açısından tehlikenin en önemli miladı olarak görülebilir. Biz de hep söylüyoruz, diyoruz ki aslında hukuk güvenliğinin olmadığı bir toplumda huzur ve güvenlik kalmaz. Hukuk güvenliğinin olması bugünkü idareciler, yöneticiler, yönetenler için de aynı zamanda yurttaşlar için de çok önemli bir güvenliktir. Şimdi e, yine konumuz olan 685 sayılı kanun kararname ile özellikle 15 Temmuz sonrası ilan edilen olağanüstü hal ve olağanüstü hal kapsamında gösterilerekten yapılan ihraçlar, işten çıkarmalar, görevden almalar konusunda yeni bir e, hak arama yolu, yeni bir hukuk güvenliği imkanı e, yaratabilir mi e, diye düşündüğümüz komisyonla ilgili konuşacağız. 685 sayılı kanun olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu kurulması hakkında kanun hükmünde kararname ismi. Böyle bir komisyonu geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi ben özellikle de İstanbul bu böyle bir toplantı yapıldığı için ve bu toplantıda hem bizim sürekli program yapımcımız olan Avukat Aynur Hanım ve bu Adi e, Yargılama Takip Merkezi e, üyelerinden Metin Bey e, olduğu için onlara daha çok söz vererek programımızı sürdürelim. Buyurun. Teşekkür, teşekkür ederim. E, Bapu Mahatma Gandhi e, 12 Mart 1930 yılında e, tuz yürüyüşüne başlamış. 87 yıl geçmiş. Şimdi bizde de bir adalet yürüyüşü var. Şimdi David Shimiz diye bir e, yazarın Adaletin unsurları isimli kitabını okuyordum. Diyor ki adalet dediğimiz şey bir bakıma birbirleriyle bağlantılı öğelerden oluşan bir takım yıldızıdır. Bir mahallenin bütünlüğüne benzeyen sınırlı bir bütünlük söz konusudur. İyi bir mahalle içinde insanların hoşça yaşadıkları işlevsel bir mekandır. Şimdi bizim mahalleye o hal geldi. Geçen haftaki panelde de e, İbrahim Hoca ohalik dedi... Komisyonun adı Ama bizim mahalledeki o hal ohal şu, okuduğunuz mahalledeki bu halden değildi. Değil <gülüyor> bu halden değil, farklı. Bakalım ne haller gelmiş ve o halik denen bu o hal inceleme işlemlerini inceleme komisyonu ne iş yaparmış? Ben sözü uzatmadan geçen hafta Nuri Bey böyle maddelere atıf yaparak ayrıntısıyla anlattı. Metin Bey şimdi çok daha seri bir şekilde o halik ne iş yapacak, hangi işlere bakamayacak ve bu işini nasıl hangi yöntemle yapacak ve nasıl kararlar vereceği çok kısaca Metin bir giriş yapma anlamında özetlemesini isirham ediyorum. Ondan sonra asıl bugünkü konumuz olan bu Ohalik'in yaptığı iş acaba e, KHKZ'de ya da KHKZ'de söyleyelim kzde olan e, insanlarımıza acaba etkili bir başvuru yolu sağlayacak mı Aslında bugün bunu konuşacağız mı ondan önce bir dinleyicilerimizin konuya e, adapte olmaları için bu demek sorularıma kısa yanıtlar verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim e, Sağ olun ben de sizi selamlıyorum e, bu vesileyle şimdi aslında başlangıçta hile vardı Niye hile vardı ee, i̇nsanlar mesleklerinden atıldılar ve ee, bir takım farklı uygulamalar da gündeme geldi. Hepsini kanun hükmünde kararnamelerle yaptılar. Niye bu yöntemi denediler? Daha önce böyle bir yöntem yoktu. Çünkü genel düzenleyici işlemler vardı. Bildiğimiz gibi genel düzenleyici işlemlerde e, kişileri hedef almayıp genel olarak e, toplum yararını, çıkarlarını ele alıp e, düzenleme yöntemiydi. Ama evet yani. evet bu, bununla birer koşul işlem idari yargılama açısından e, o terimle açıklarsak birer koşul işlemler yaptılar. Bunu da yapmalarının amacı da e, yargı yolunun bu işlemlere kapatılmasını daha ilk baştan itibaren öngörmüşlerdi ve o hedef doğrultusunda hareket ettiler. Öncelikle bunu tespit edelim. Daha sonra bu süreç böyle gidiyordu ama bu şekilde... ...gitmeyeceği ve uluslararası baskılarla benim görüşüme göre... ...sonuçta bu olağanüstü hal e, işlemlerini inceleme komisyonunu kurdular. E, i̇lk başta biz de buna karşı bir ön yargılıydık Çünkü hak ilerleriyle ilgili tasarruflarda bundan da mevcut uygulayıcılardı. E, bu o hal işlemlerini inceleme komisyonunda kuran aynı e, irade... Yani başbakanlığa bağlı bir komisyon değil mi Metin Bey sonuçta? E, hayır bu başbakanlığa bağlı değil ama bütün şeyini tabii ki baş, Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan e, bakanlar. bakanlar kurulu oluşturdu bütün statüyü ama zaten işten atmaları ve diğer uygulamaları da gündeme getiren de aynı iradeydi bunu ifade etmek istiyorum. Ama soru Şubat ayında da bir sonradan görüyoruz listede kimler var dendi. Kurtulmuş böyle söylemiş olmaz ya böyle süs olmaz öyle şeyler var ki nasıl herkes olmuşlar demiş yani kim düzenliyor listeleri tartışmış, düzenliyoruz. Evet, inşallah ama işte onların hızına yetişemiyoruz <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sorunumuz da var. Şimdi işte başlangıçta evet bir ön yargımız var idi ve kamuoyu olarak da beklenti şöyle gelişti. Ee, bu etkili bir başvuru yolu değil ve Ahim'de de bu konuda herhalde bir karar verecektir gibi bir beklentiye girdi. Ancak Ahim e, yakın zamanda verdiği bir kararla, hepimizin bildiği, e, bunu etkili bir başvuru yolu bu ilan Pazartesi etti. Günü evet evet evet basın, evet, evet. basın açıklamasıyla duyurdu. Ee, öyle olunca da bu komisyon önem kazandı. Şimdi sorulara gelirsek bu etkili bir başvuru yolu mu değil mi? Bunu öncelikle ortaya koymamız gerekiyor e, ahim iştahlarında gerek anayasa mahkemesinin bireysel başvurularda verdiği kararlarda etkili bir yol bir ilalin sonucunu giderebilecek yeterlilikte olan bir yoldur yani kişilerin e, kendisiyle ilgili bir sorunu makul bir seviyede savunabileceği ve sonuçta e, karar verecek merciinde bu konuda karar alabilebilecek yeterliliğe sahip, yetkililerle donatılmış, pratikte de etkili olan yol anlamına geliyor. Bunun idare olması veya yargısal olmasının e, ahim uygulamaları açısından bir önemi yok. Çünkü bazen meslektaşlarımız özellikle bu yargısal bir yol değildir e, şablonuna takılıyorlar ama... Ayım açısından da bunun önemi yok. Niye önemi yok? Zaten halen ülkemizde üç tane komisyon çalışıyor. Ayım iş doğrultusunda. Bir tanesi bu 5233 sayılı yasayla kurulmuş. Terör, terörden, evet köy boşaltma evet evet, evet, annemin, evet resmi adı evet. o daha çok köy boşaltmalar vesaireden kaynaklı zararların giderilmesi ki Hı -hı. bu da idari bir e, yapısı vardır. E, ama orada şey var. Burada da önemli olacak diye onu söylemek gerekiyor bir ayrıntı komisyonun altı üyesi var ama bir üyede avukat yani o yörenin barosundan bir avukatlı evet ve her ilde hatta adalet bakanlığının anayasa mahkemesine bir bireysel başvuru kapsamında yaptığı yazılı açıklamada veya savunma da hatta. Ee, savunma yapmıyor çünkü anayasa mahkemesi görüş bildiren durumunda evet. ya evet. bireysel başvuru evet. anlamında o evet. ahimde belki hükümeti temsil anlamında bir evet. savunma ama Hı -hı. E, çünkü de çok karar verirken de e, bazen de görüşünü almayabiliyor çünkü o savunma ve çelişmelilik Hı -hı. açısından şey değil 102 tane kurmuşlar topla. 76 değil 102. 102 evet. Hı. 76'dan Aydın iç yerde o cevap evet. vermişlerdi. Onlara da değineceğiz. 102 tane. Bazı yerlerde birden fazla ee, mı Batman'da kurmuş. Batman'da mesela o karardan gördüğüm altı tane. Batman'da altı evet, tane. Evet. Yani şunu yapmış. Nerede hmm, yoğunluk var ise. Varsa, evet. Ve zaten hayır onun mevzuatı da bu şekilde kurulmasına elverişli. Evet. Çünkü mev, Mevzuatında diyor ki hı hı. E, iş yoğunluğu var ise. Var ise. Daha fazla da kurulabilir gibi. Evet. Bu ise Ankara'da 685'de kuruldu. Bütün Türkiye'de tek. Tek. Tek. Evet. E, yedi saniye kamu görevlisi. Mesela 5233 demes söylediğimiz komisyonda da baru temsilist. Hmm. Yani sivil. E, denetim mekanizmasına daha açık bir. Hmm, daha bağımsız davranabilecek Gibi e, veya en azından kamu oyunu denetimle sağlayabilecek unsurlar da üye olarak evet. görülüyor gibi de düşünebiliriz. Şimdi evet doğru 7 kişiden kurulmuş bir şey 120-150 bin deniliyor bir başvuru. Çünkü sadece meslekten atılmalar değil mülkiyet hakları var, ifade özgürlükleri var, öğrenciler var. Evet, ee, bir güzel sürü... kişilerin kapatılması tabii, tabii, var. Tabii tabii tabii bunların hepsi Hayati özgürlüklerinin Ve dikkat ederseniz konular da çok evet. kapsamlı, değişik. Ve farklı kriterleri kendi içerisinde, farklı değerlendirme kriterlerini taşıyor. O 5233 ile kurulan komisyondaysa belirli bir standart vardı. Ne yapacak? Köye gidecek, orada yakılan evi görecek, tarlaları görecek gibi daha çok tazmin etmeye yönelik bir evet. bilirkişi şey görevlendirme gibi. Tanık dinleme, keşif yapma gibi fiili bir takım olanakları evet, evet, daha tanık, sahip. Evet, evet. Tanık dinleme yerinde... de daha çok o, yasayla o, 5233 Hı -hı. sayılı yasayla belirlenmiş zararın oluşup oluşmadığını Hı -hı. Ilişkin. ilişkin. Yani o da sınırlı. Ee, evet, dergilelim. evet. Yani bizim normal mahkemelerde bugün bilirkişi incelemesi dediğimiz Hı -hı. şeyi Hı -hı. yapıyor aslında. Hı -hı. Şimdi ama burada ise dediğimiz gibi pasaportlar ben bunları da çıkartmıştım bir liste mesela pasaportlar silah ruhsatlarının iptali yurt dışına çıkış yasağı halen basında görüyoruz yurt dışına çıkmak istiyorsunuz birden bir bakıyorsunuz ki Aa, sizin pasaportunuz eşiniz hakkında açılan evet, bir evet. soruşturmadan dolayı evet, evet iptal edilmiş vesaire gibi bir sürü şey var ve hatta bu 24 25 tane mi oldu Aynur Hanım bu kararnamele? Evet 24 tane oldu. Her birini okuduğumda ben her defasında yeni yeni orada bir takım hak Şeyden... ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler de evet. görüyorum. Okudukça bu kadar çıkıyor. evet karmaşık bir şeydi bu komisyon. Ne işlev yapacak sorusuyla karşı karşıyayız. Evet demin onu soruyorsunuz. Evet. Ne iş evet. yapacak? <gülüyor> Onu sordum yani i̇şte Bizi de kamudan... Bahri Bey'i onun için davet ettik <gülüyor> evet, Radyoya e... yani... <gülüyor> Buyurun Bahri Bey Kamudan ihracı olanlar ister KHK ile ihracı olsunlar ister KHK'ya dayanarak Çalıştıkları kurumlar tarafından Çıkarılmış olsunlar Başvurabilecekler mi bu komisyona mesela Hayır orada Şöyle bir düzenleme yaptız, 685 sayılı komisyon... KHK, <gülüyor> KHK. <gülüyor> Sadece kanun hükmünde kararnameler nedeniyle bir yaptırım uygulanan kişiler. KHK ikindeki liselerde yer alanlar Yaran Evet evet. Üstelik de sanıyorum olağanüstü hal kapsamında doğrudan Evet, yani evet, bu daha evet. Kanun Tabii Olay tabii bu işte. son, 667'den evet, evet, itibaren evet. 667 hariç ondan sonrakilerle ilgili. Çünkü 667 evet. kurumlara e, ilgili. Itibari... Mesela kurumlar dediğiniz daha çok hakim ve savcılar idi. Çünkü onları e, doğrudan KHK 24 Ağustos evet. 667 sayılı e, kanun hükmünde kararname ilgili kurulların Evet. bu işlemleri yapmasını Yapmasın. istemişti zaten <gülüyor> ilk başta buna da Anayasa Mahkemesi ön ayak oldu kendi üyesini <gülüyor> o 667 <gülüyor> sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanarak çıkart Metin Bey <gülüyor> şimdi e, tam geçen hafta konuştuk ya burada buna değinmişken hakim ve savcılarla ilgili çıkarmaları değinmişken bu komisyon Görevden alınan hakim ve savcılarla ilgili başvuruları inceleyebilecek mi? O Hayır, demek. zaten anayasa mahkemesi <gülüyor> Kesin de... Kesin hafta ortalık karışmıştı. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> ee, bu kanun hükmünde kararnameye dayanarak bir kabul edilemezlik kararı verdi. Evet. İdare Mahkemesi'ne gitmelisiniz. Danıştay'a danıştay. gitmeniz lazım. Çünkü etkili bir başvuru yolu artık açılmıştır. Evet, bu şimdi... nedenle ben başvuru yollarını şimdilik tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez. Bu, bu komisyonun kuruluşunu, görevlerini ve işlevlerini düzenleyen 685 sayılı kanun hükmünde kararnameden sonra mı açıldı? Sizce bu e, hakim ve savcıların Danıştay'a başvurma e, imkanları? Yo yeniden düzenliyor çünkü Danıştay'a başvurulmuştu evlilerinde evet, evet, bir evet, aylık evet, süre içinde varmıştı. insanlar korkudan hem e, Anayasa Mahkemesi'ne Evet. Bir de o de, öyle bir karmaşa o, evet, oldu hatırlıyor musunuz? Evet, İlk evet. başta insanlar nereye başvuracaklarını bilmiyorlardı. İdare Mahkemesi mi, Danıştay evet, mı? Evet. Çünkü, Aa, çünkü şöyle de düşündüler. Disiplin soruşturması sonunda çıkarılmadıkları için Hı. meslekte uygun uygun meslekte bulunmaları, kalmaları Hı. uygun bulunmadığı gerekçesi çıkarıldıkları için idare mahkemesine gitmeleri de söz konusu mu diye mi kesin mi tartışmaları olmuş. Benim ama, görevim değildir dede Genellikle Danıştay'a gidildi. Evet Danıştay'da ama dedi on, dedi ki, şundan da İdare mahkemesine gidin dedi. Danıştay'a şundan da düşünülerek gidildi. Yani o dönümü Hı -hı. hatırlamak açısından evet, söyledik. Eylül ayında, evet evlili ayında. Bu anayasaya aykırı bir kanun günde kararname evet. birer koşulun iptali buna dayandığı için sebep unsurunu evet. bu oluşturduğu evet. için acaba Anayasa Mahkemesi 91 bunu, yılındaki kararları 91 kararine, gibi e, iptal eder mi Yani denetler mi inceler mi gibi içine, tartışmalar içine da var. İçine ismine bakmam der mi? Evet, e, evet, konu e, ve kesinlikle. zaman bakımından bir değerlendirme yapar mı gibi şeyler de var. Ama vardı. Anayasa Mahkemesi'nin de danıştayında ne yaptı? Ortada dolayısıyla yargıçların çoğunluğu danıştay'a başvurmuştu. Danıştay'da idare mahkemesine gitmişti ama kararları da rafları tebliğ etmemişti. Tebligatlar beklenirken işte şimdi bu 685 sayılı KHK'yla hakim ve deniyor ki sizinle ilgili meslekten çıkarmalara Danıştay bakacak. Evet. Orayı, Dolayısıyla o netleşti. Şimdi netleşti. bir de akademisyenlerin durumu var, öğrencilerin durumu var o konuda. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz? Yani, i̇şte burada temel ölçü şu. Kanun hükmünde kararnamenin ek listelerinden dolayı size bir hı. uygulama yapılmış ise 685'e tabisiniz. Yani kurulan komisyona tabisiniz. Komisyona tabisiniz evet. ee, Dolayısıyla komisyona başvuracaklar. Evet komisyona Ne zaman başvuracaklar, başvuracaklar? hala ilan edilmedi galiba ondan biraz bahsetsek. Ee, ondan da bahsedelim. Evet. Ee, ama öncelikle... <gülüyor> Siz nasıl istiyorsanız. Şimdi şöyle bir şey var... Ee, bize bir takım yolların açık olduğunu söylüyorlar. Şu şekilde başvuracağımızı söylüyorlar. Şu alanlar için başvuracağımızı söylüyor ama ben bu kanun hükmünde kararnameyi incelediğim zaman aslında bir bilgi kirliliği var. Yani kamuoyunda bilindiği gibi sanki her türlü işleme karşı bu komisyona başvurulacakmış gibi bir algı yanlış. Onun için kanun hükmündeki kararnamenin İkinci maddesine bak. Evet, öncelikle. Evet. Çok önemli, evet. Burada komisyonun görevlerini saymış. Bakın üçüncü maddede neyi söylüyor? Kanun hükmünde kararname'de yer alan ilave tedbirler için başvuru yapılamaz da, gibi. Evet. evet üçüncü fıkra. Bakın. Yani ikinci maddenin üçüncü. üçüncü fıkra. Evet. Yani şimdi ilave biz de edelim. üçümüz de hukukçuyuz. Bunları değerlendirelim ve izleyicilerimize de. Biz Metin Bey'le anlaşamıyoruz mesela. E, Şimdi bakın diyor ki ilave tedbirler konusunda e, başvuru yapılamaz. E, bütün kanun hükmünde kararnameleri baktım. Ayrıca hı hı. ilave tedbir diye evet. nitelendirilmiş bir şeyler var evet. ama isim olarak yok. İşte bu demin söylediğim silah ruhsatının iptali, pasaportlara el koyma ve yurt dışı yasağı. Kamu görevlerinde işsizdam edilmeme, hı hı. yönetim, denetim, heyet, kurul, komisyon üyeliklerinin son bulması, işte pilotsanız ruhsat iptali, Lojmanlar. lojmanlardan tahliye, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı, çalışanı olamama, Ulamama. tüm e, kamu kurumlarıyla yapılmış irtifak, intifa ve kira sözleşmeleri ve de ki. meslek at sıfatları ve ünvanlarını kullanamama gibi bir tedbirler de var. Şimdi benim anladığım üçüncü maddeye göre Hı. bu tedbirler için bir başvuru yolu yok. Bu benim yorum. Evet biz de şöyle diyoruz komisyonun diğer üyeleri. Eğer kamudan e, ihraç olduysanız başvuru yaptığınızda asıl olarak ihraçın kaldırılmasını kamuya geri alınmayı isterken bunları da feri talep olarak ileri sürebiliriz. Ama şunu yapmayı yasaklıyor KHK yani kamudan beni, kamuya beni alma. ...ama pasaportumu ver... ...yurt dışına çıkış asamı kaldır gibi... ...yani tek başına bu yan haklar... ...istenemez ama ana hakkın yanında... ...pek yan haklarda... ...çünkü ana hak kabul olunca... ...yani kamuya geri dönünce... ...zaten diğerlerinin de kendiliğinden... ...kişilere iade edilmesi gerekir... Şimdi ben diyoruz. de yani böyle ben bir de, teknik tartışma ben var... ...ben de burada şöyle bir şey anladım... <gülüyor> ...yani kararnamelerde yer alan... E, ...ilave tedbirler ile... hı, hı ilgili bunlarla ilgili kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında buraya başvurmayın diyor. Yani o idari başvurun diyor. Tabii diyorum. kanun yolu varsa diyor dava açma evet. hakkın varsa git dava aç. Diyor. Şimdi bunu, bunu biraz daha net ve hı hı. E, kısaca e, anlaşılır konuşmak için müzik arası verelim. Ondan sonra da bu konuyu özellikle bir kere daha söyleyelim. Bir de bu komisyona kişiler mi kurumlar mı başvuracak? Bir de onu konuşalım Metin Bey olursa. Evet, şimdi. Sonra da etkiliye geçiyor. Şimdi. Acaba şimdi. Evet, onu da Bahri Bey bize anlattı. Haris anlatacaksınız. Şimdi Sarif Kayita ve Sezara Evora'dan Yamore. O olhar de nós, criança, está brilha de inocência. E na noite, sês gritaiada, temporal, talvez, também não. Na brandura e calmaria, nós, amor, temos que descansar de saúde e resistência para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, No già morto ben ci di amore amore so <speaking> amore <in Hebrew> 94.9 Açık Radyo'da Avukat Aynur Tuncel ve Avukat Metin Nari'le beraber 685 sayılı kanun hükmünde ile kurulan komisyonu konuşuyoruz. Ve bu arada Senegal'li şarkıcı Salif Kayita ve Sezara Evora'nın Yamora şarkısını dinledik. Bu şarkının son bölümünde yani Afrika'nın bir kabilesinin dili olduğu için tam e, çevirmek mümkün değil. Ama orada diyor ki yani nezaket ve rahatlık içinde yorgun kavga ve dirençten fırtınadan sağa çıkmak için nezaket ve rahatlık içinde yorgun kavgadan ve dirençten fırtınadan sağa çıkmak için i̇şte, evet <gülüyor> ee, şimdi yani bu komisyona kimler başvurabilecek ee, tüzel kişiler e, kurumlar ve kişiler bunlar e, kimler olacak bir onu bir kere daha söyleyelim <gülüyor> e, anlatalım. Ee, Evet, onu anlatalım. Demin söylediğimiz gibi kanun hükmünde kararnamelerden kaynaklı hak ilerlerine uğradığını düşünen ve bir haklarına müdahale edilebilen herkes. Önce genel kuralı kuralım. Elbette ki ikinci maddeye bakıyoruz. İkinci madde, biraz da kanun hükmünde kararname üzerinden gidelim. Tamam. Çünkü kamu oyuna yansıdığı gibi değil görev yetki alanı. İkinci madde zaten konu bakımından yetkiyi belirlemiş. Komisyonun görevleri başlığı altında. E, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişkin kesilmesiyle ilgili ihlaller, hı hı. ihlal iddiaları, öğrencilikle ilişkin kesilmesi, kapatılan dernekler, sendikalar, yayın kuruluşları C'de, ÇD'de emekli personelin rütbelerinin alınması. Evet. Konu bakımdan yetki bu. Yani evet. komisyon bunlarla ilgili uyuşmazlıklara bakacak. Hı hı. Tamam biz şöyle düşünüyorum veya ben öyle yorumluyorum. Evet bu uyuşmazlıklara bakacak. Peki sonuçta ne karar verecek? Onu Nasıl ıı, oraya görmemiz gerekiyor. İhler o... karar verecek mi mesela? Aa, seni kamudan yanlışlıkla ihraç etmişler. Hata etmişler diyecek mi? Şimdi komisyon 10. maddede başvurunun kabulü veya Yok, reddi süredir. gibi önce bir tespit Hı. yapacak. Tespit yaptıktan sonra 10. madde diyor ki e, meslekten çıkarılan kişiler için diyor e, başvurunun kabulü halinde devlet personel başkanlığına e, kendi kurumundan hariç olmak üzere başka bir kurumda iştihdam edilmek için 15 gün içinde atama teklifleri yapılır. Hı hı. Bakın olay bu. Yani yanıltıcılık burada. Yani siz bu komisyona e, meslekten ihraç edildiğiniz için başvurulduğunu akademisyenim ben mesela. Evet. Veya bak, öğretmensiniz. Evet. Diyor ki önce başvurunuz kabul ediyorum. Sizi başka bir yerde yani milletim Bakanlığı bünyesinde değil de e, Maliye Bakanlığı bünyesinde o da bir olabilir veya aynı, Milli Eğitim Bakanlığı aynı kadroya eşler farklı bir şeydi öyle mi? Ee, aynı yere olmamak kaydıyla değil aynı yani. yer olmamak koşulunu İttibat zaten baştan koyuyor devam ettiği için demek ki. Ee, ve şey size sadece devlet personel başkanlığının e, atama teklifi bulunma hakkı sağlıyor o kabul Banki kabul edilemez bir teklifle gelecek. Kararı komisyonun sizin başvurunuzun kabul kararı 15 gün içerisinde atama teklifi e, hakkı sağlıyor. Evet. Yani bunu önce anlamamız lazım. E şimdi e, etkili bir yol tartışmasına girersek etkili bir yol nasıl olması gerekiyor? Var olan ihlali ortadan kaldırabilebilecek yeterlilikte olması gerekiyor. Yani, o zaman biraz evvel sizin söylediğiniz açıklamaya mi? göre Mesela diyelim ki e, Belki, akademisyen olarak görevden alındı. Kabul edildi talebi yine eski görevine iade edilmesi lazım değil öyle mi? Öyle algılandı. Ama onu zaten baştan yolunu 10. madde kapatıyor. Etkili yol ki? derken böyle anlamak tabii lazım. Tabii etkililiğin. E, Etkililiği böyle anladık. Evet tabii tabii, tabii. Eh, ihlali ortadan İhlal kaldırabilecek. kişiye uygun ya da yeterli bir giderim evet, sınav. Evet evet. Mümkünse durdurabilen Onunla ilgili şeyi ihlali. söyleyelim işte mesela evet. ilk Kıbrıs. Da, ...kurulan komisyonda Ahim onu arasında. etkili başvuru yolu olarak bulmamıştı. Niye başvuru yolu bulmamıştı? Çünkü o sadece tazminatı düzenliyordu. Ama Ahim dedi ki hayır insanların kendi yurtlarına dönebilme hakkı... ...kendi mallarının iadesine yönelik komisyonun karar verme yetkisinin olması gerekiyor. Bu yetki olmadığı için zaten onu etkili bir... bir yol olarak bulunmadı. Şimdi ben de o mantıktan yola çıkıyorum... Onuncu madde kişilerin haklarının yeniden teslim edilmesi noktasında yeterli olanaklar sunulmadı metnin okunmasıyla birlikte çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Başka bir burada bir sorun daha var. Bakın ikinci maddede yetkileri görmüştük ya. Evet. Öğrencilikle ilişkin kesilmesi, dernekler, vakıflar emekli personelin rüppelerinin alınması. E şimdi 10. maddeye bakıyoruz. Bu konuda ne karar verecek peki komisyon? Öğrencilikle ilişkin kesilmesi konusunda 10. maddede komisyonun idrailik sergileyen yani şu işi yap diyebileceği bir komutunun olmadığını görüyoruz. 10. madde sadece ee, Öğrencilerin mesela yerlerini mi değiştirecek? Mesela falanca ama bunları fakültesini... düzenlememiş işte. 10. Evet. madde bu konuda... Bu yönetmelik de bir... mi düzenleyecek? Senin bunlar bu bir... geri aldım ama İstanbul'a değil Hayır ya. geri aldım <gülüyor> bile <gülüyor> değil. Bakın <gülüyor> keşke geri dönelim? alıyorum e, ibaresi de yok. 10. maddeyi değil. hiç düzenlememiş. Evet. Yani 2. madde diyor ki evet öğrenciler bize başvurabilir. Evet. E, tamam da öğrenciler başvurduğu zaman... Ne olacak? Ne olacak i̇şte okullarını değiştirecekler. Yok. İzmir Hukuk Fakültesi'nden Ankara Sen Hukuk, Hukuk Fakültesi'ne veyahut da Dicle'ye Hayır mesela İstanbul Hukuk Bısan. Fakültesi'nden alıp Bizi, diyelim Kakari Hukuk Fakültesi'ne. Ya da hayır, bir belli işte edecek zaten... herkes orada onlar demek ki sonraki düzenlemelerle mi ortaya e çıkacak? Ama hayır zaten sorunumuz bu bakın evet. iki metnin sadece birer cümlesini bile okuduğumuzda neyin nasıl yapacağı konusunda belirsiz. bir fikir sahibi olamıyoruz. <Gülüyor> yani biz hani yasalar e, etki, e, derken belirlilik ve öngörülebilirlik koşullarının olması gerekiyor değil mi? Evet. Yani Hı -hı. hangi sebeplerin hangi sonuçlara ulaştığını biz öngörebilmeliyiz, belirleyebilmeliyiz. Ama ile onu karşılaştırdığımızda evet. hiçbir belirliliğin olmadığını görüyorum. Kaldı ki olumlu bir karar halinde böyle bir belirsizlik var. Olumsuz karar olursa yargı denetimi var mı? Evet, bir yargı de onu... denetimi var. Oraya da... Aynur Hanım gelecek ama onun Anladım. tüm adı Evet o gelecek. Şimdi biraz ben de yöneteyim. <gülüyor> yani benim, benim. tabii benim burada bulduğunuz hissediniz gibi soru oldu. Benim evet, sıram ne zaman. Acaba, acaba bu yönetmelik böyle amacını aşan bir evet. e, fonksiyona mı e, sahip olacak? Acaba yönetmelik mi bu KYK'nın unuttuğu ya da boş bıraktığı yerlerde bir takım düzenlemeler i̇şte ben getirilecek? ben de onu söylemiştim. Yani, kendi usulünü kendi belirleyecek ya. Başbakanlık da bunu evet. yayınlayacak. Haberlerde de yönetmeyi biz önce başbakanlık genelgesi zannetmiştik ama evet, şimdi evet. kaç gündür yönetmelik deniyor, bir yönetmelik hazırlığı var deniyor. Acaba komisyonun çalışma usullerini belirleyen yönetmelik bu KHK'da unutulan ya da bilerek Boşluk boş bırakılan yerlerimi dolduracak o da bilerek, çok önemli. Bilerek boş. Dolayısıyla bırakır. barolara ve diğer meslek kuruluşlarına da bununla ilgili istemlerde ve önerilerde bulunma uyarılarda bulunma görevi düşüyor bu bir kere. Ama işte Aynur Hanım sizin bütün bu söylediğiniz. Bir başvuru yolunun etkililiğini etkileyen koşullardan birisi. Ki, yani bakın tabii. biz... Usulü belli olmayan bir başvuru değil evet, mi? Usulü evet, belli evet, değil. Evet, evet, ne olacağı belli değil. <gülüyor> Bizim mahalle böyle e, oldu. Komisyona başvurup kabul kararı aldığınızda hangi sonuçlara e, ulaşacağımız. ulaşacağımız ve onun nasıl uygulanabilirliği... Nasıl bakın, denetlenir, nasıl ithal edilir? Bu komisyon edin? eğer bir mahkeme olsaydı... Evet. En azından hani hukukumuzda şu var. Bir mahkeme kararı uygulanmadığında... ...nasıl onu uygulatırırsa ...yolları var, yöntemleri var... ...değil mi? Ee, İcra infaz tabii, Evet, evet... ...hayır, sadece cezayı anlamda da... ...bir mahkeme kararını uyulmadığı zaman... ...görevi ihmal, görevi kötüye kullanma... Tabii, ...en basitinden... ...mahkeme imzan. kararını yerine getirmeme, getirmeme e, gibi değil şeyler mi? var... E, ...şimdi bu idari bir komisyon... Evet. ...ve idari bir komisyon... E, ...icrayı bir sonuç doğurmuyor... ...verdiği evet, kararları... Evet, evet, e, ...ve... ...benim gördüğüm 10. maddeyle... ...bu noktada bir yetki de verilmemiş. Personel müdürlüğü teklifte bulunmasa... ...ya da 15 Sadece günde bulunmasa hakkında, ne evet. olacak? Yaptırımı Hayır, e, onun yaptırımı bırakın. 15 günde teklifte Teklif, bulundu. Bulunmadı, ya da, ha, bulundu. Bulundu, oradan gidelim. Bulundu, evet. Tamam, sonra ne olacak? <gülüyor> Kabul ettiniz ya da ettiniz ne olacak, etmediniz ne olacak? Yani kamu idaresi, karşı... kamu sizi... Evet. ...15 gün sonra ne zaman işe alacak? Bakın, teklifte bulunma teklifte hakkı... Bulunma. Yani ben bunu Hı. çok önemsiyorum. Bu onun cumhuriyeti o anlamıyla çok doğru. önemsiyorum. Siz karşı teklifte bulunabilecek misiniz mesela? E, hayır teklifte bulundunuz ve kamu idare sizi almadı. Evet ne olacak? Ne olacak? Evet. İcrailik nerede? Uygulanabilirlik nerede? Gibi Gelin, sorunlar var. Düşünme. Yine orada inisiyatif. E, i̇darede. E, evet idarede olacak. O neyse, sorun. Alacak belki 6 ay almayacak. Ha orada da bakın dikkat ettiniz mi? Şu sorun da var. Siz gerçi bunun bir ek... Sonucu olarak düşünüyorsun ama bence değil Tamam İyi ben görünüyor da Hani biz genişletici ve e, Yok başka bir şeyden söyleyeceğim Tamam ben e, 7 aydır 8 aydır 10 aydır Meslekten çıkartıldım çıkarıldım. Ve geri döndürüldüm e Peki özlük haklarım ne olacak, ne olacak 10, 10. maddede maaşlarınızı alabilecek evet, misiniz Evet evet 10. madde bunu da düzenlememiş evet. Sadece bir personel daire başkanlığına işte bir atama teklifi Demek ki ismi arkadan gelecek başka düzenlemeler evet. daha bir KK daha çıkarıp bu eksiklikleri giderebilirler değil mi? E ama yani bu çocuk oyuncağı mı? Bilmiyorum ki. Şimdi bu dediğiniz yani söylediğiniz e, düzenlemeyle e, yani komisyonun vereceği kararlar konusundaki belirsizlik ve evet kesinlikle ve somut var bari. somut somut bir e, yani sonuç doğurma açısından belirsizlik bir yana. İşte bir de birinci maddede özellikle zaten komisyonun oluşumu ve komisyonun evet, bunları değerlendirirken yapacağı konusundaki getirdikleri bir kriterler. Bir de muhakeme usulünü düşün. Hangi muhakemeye göre nasıl bir evet. değerlendirme Hangi yapacaksınız? başvuru sırasına göre mi? Bugün gazetede okudum KHK'nın çıkarılması evet. sırasına göre işlemle Peki neyi değerlendireceksiniz? Mi? Hangi evet. ilkelere göre değerlendireceksiniz? Evet. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni dayanacak mısınız? Neye göre karar vereceksiniz ve hangi muhakemi Bunların hepsi bir belirsiz de, bari. Bir de bakın, bütün buna rağmen e, yani çok optimist bir e, yaklaşım olarak görebilirsiniz ama ben bu bugün, bugünkü bugünkü e, koşullar içerisinde e, oyalama da olsa işte e, bu işi savsaklama da olsa ne olursa olsun insanların e, uğradıkları haksızlığı, idarenin yaptığı tasarruflara karşı bir söz söyleme, kendini savunmak ki burada yani gizli dosya yok, şey yok, iddianın dayanağı yok. Yani verilen kararın gerekçelerini bize bildirmiyorlar. Buna rağmen yapılabilecek başvurunun insanlar tarafından incelenebileceğini ve bu insanların e, yani Vicdanlarının olduğunu varsayaraktan, vicdanlı olduklarını varsayaraktan yine de e, olumlu bir e, şey, e, sonuçlar çıkabileceğini umut ediyorum. Bu, bu e, umudum işte e, belki de çok e, şey olabilir... E, ...optimist bir görüş olabilir... ...ama yine de bu komisyonun kurulmasını... ...önemli görüyorum ben. Ben orada şunu söylemek istiyorum... ...mesela e, bu aynı zamanda... ...kimler başvuru yapabilir... ...sorusunun da cevabı olabilir... E, ...bundan sonra da bir 690 sayılı... ...kanun hükmünde kararname çıktı... ...o kanun hükmünde kararname... E, ...geçici birinci maddeye... ...bir cümle ekledi... ...bir de geçici ikinci madde koydu... ...ona göre... Eğer buradan dolayı hatları ilan edilenler daha önce bir yargı yerine başvurmuşsa veya idari bir mekanizmaya başvurmuşsa tekrar komisyona başvurmasına gerek yok. Oradaki başvurular olduğu gibi komisyona kendiliğinden aktarılacak, aktarılacak diye. Belki o başvurdukları yerin yükünü azaltmak için bu, burası bir şey subak o... görünüyor değil mi? Oranın zaten yükü yoktu zaten başvuruları reddedecekti ama o noktada benim değerlendirmemi isterseniz bence e, Anayasa Mahkemesi'ni de bir yükten hı. kurtarmış oldu. Hatice Şöyle ettim. bir yükten 2012-23 Eylül 2012'den beri bir bireysel başvuru hı. mekanizması ülkemizde var. Hı hı. Anayasa Mahkemesi bu kadar hak ihlaline rağmen karar vermekte şimdiye kadar çekindi böylece sistemin anayasa mahkemesi açısından da açmazlarını bir nevi anayasa mahkemesini kurtarma operasyonu gibi de ben düşünüyorum. Evet. Evet. evet peki şeyi reddolursa ne olur? Yani tüzel kişilerin durumu kaldı ama onu söylemek Orada da açılıyor. Hayır bakın o... ona da bir şey söylememiz lazım. Bakın doğru ikinci maddede tüzel i̇kinci kişilerin sıkı, evet. başvuracağı evet. onuncu maddede de Bakın onun için o şeyi getirmiş. Diyor ki Hı -hı. bütün sonuçlarıyla beraber ortadan, ortadan kaldırılması gibi evet. özel hüküm koymuş tüzel kişiler için. Evet o daha sanki açık gibi. Evet çok açık. Onlar Hı -hı. açısından daha açık. Ama orada da sorun şu. Peki bir tüzel kişiliğin başvurusunu kabul etmedi. Hı. E, bütün mallarını hazineye e, intikal Biraz etti. Dolayısıyla e, başvurunun kabul edilmemesi bütün mallarının hazineye geçmesinin bir sebebi olarak ortaya çıkıyor hı hı. ki bu hukuki mülkiyet hakkına dayana hukuki bir dayanak yaratanmış olacak diyorsun. E, tabii ki mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin e, ek, protokolün, ek protokolün biri anayasanın hı. 35. Okay, maddesini Kanunla düzenlenir diyor evet, 35. gerekleriyle e, bağdaşmayacak bakın bir çözüm ortaya çıkıyor. Hı hı. Tamam. Ben diyelim olağanüstü hal nedeniyle tüzel kişiliğimin devam etmemesi gerekiyordu. Bunun hı. otomatik sonucu benim bütün mallarıma el koyma olamaz. Hı hı bunun ee, ortaklar işte. arasında tasfiyesi gerekir yani ticari şirketse dernekse senedinde gösterilir yani, en, en yakın amaçlı şey, devletilmesi evet. gerekiyor ahim yani bu neden evet. sonuç ilişkisini evet. karşılamıyor onu söylemek istiyorum aslında evet. bu bile evet. tek başına mülkiyet hakkı açısından çok sorumlu evet. yani. şimdi Onur Karahanoğulları'nın bir görüşü var eski terli bir görüş ama açıkça şunu söylüyor eğer diyor bir hak... E, ...ilgili e, o hakkı düzenleyen... ...anayasa e, maddesinde... ...o hakla ilgili düzenlemenin... ...yasayla yapılacağı söyleniyorsa... ...bunu... Olağanüstü hal KHK'larını, olağanüstü hal kurallarını da belirler. Mülkiyet hakkı böyle bir hak örneğin demin yasayla verdiğiniz düzen, örnekte. sınırlandırma, diyor ki sınırlandırmanın ilgili, bakın evet. demokratik toplum düzeninin gereklerine evet. aykırı olmaması, ölçülülük evet. ilkesi, evet. kişiyle kamu arasındaki adil makul dengene evet. sağlanması Kemal gibi. Kemal Gözer bunlar yok diyor. Bir tane i̇lgili anayasa ve, var o 15. madde diyor. <gülüyor> Ama Onur olur, Cemeroğlu farklı şeyler <gülüyor> söylüyorlar. Diyorlar ki yasayla düzenlenme kuralı o halde de geçerli. E şimdi az önce Metin Bey'in söylediği gibi bugün 685 uyarınca yaptığı başvuruyu bir derneğin red üzerine Böyle evet. şeyler olacak ama evet. şu var ben de tam onu soracağım red olursa ne olur yani aslında red kararı nasıl bir karardır red kararına karşı nereye gidilebilir bunu şundan soruyorum. Şimdi bu Venedik komisyonunun 12 evet. Aralık tarihli raporu üzerine aslında 2 Ocak'ta bu o Halik denen şeyi kuran KHK düzenlendi ondan önce de zaten 27 Eylül 2016'da bunu. Ee, parlamenterler meclisi önermişti. Ee, böyle bir komisyon kurun diye. Şimdi şey önemli. Bu Venedik komisyonunun Aralık ayındaki e, raporunun 222. maddesi çok önemli. Bakın e, diyor ki böyle bir geçici komisyon kur. Bakın komisyondan ne bekliyor? O, yani buna göre sorunuzu... Bu komisyonu soru ya, buna ya, göre, bu göre komisyon, değerlendirmek. Evet, sorunun yanıtını da buna göre birlikte değerlendirelim istiyorum. Diyor ki böyle bir kurulun esas amacı tüm vakalara kişiye özgü muamele evet, etmesi olacak. Bireysel olacaktır. de işte, Yani birel işlem <gülüyor> yap diyor. Sen milleti KHK ekindeki listelerle attın. Toplancı yapmak. Herkesi işler. kendi koşuluna <gülüyor> göre değerlendir. Herkesle ilgili bir Somut Gerek, gerekçeni gerekçe de ortaya demek ki koy, nedensellik nedenle... bağını da ortaya Hah. koy, onunla ilgili dengeyi de kur, ona göre İnşallah. karar ver diyor. Bu kurulun yapması gereken şey, hukuk kurallarının temel ilkelerine saygılı olması, özel kanıtları incelemesi, bu çok önemli, biz evet. idarenin verdiği yanıtı göremeyeceğiz oysa, evet. ne olduğunu bilemeyeceğiz evet. ve gerekçeli kararlar vermesi gerekecektir. Demek ki ama, ama gerekçeli tip, karar tip verebilmesi göre, için de bu şeyler lazım. Bizimle ilgili tasarrufun sebebi olan idari değil. işlemin sebebinin nedeninin, amacının gösterilmesi lazım herhalde. Ve, e, geçen sefer Nuri Bey ile tarafsızlık, bağımsızlık konusunu ayrıntılı konuşmuştuk. Bağımsız ve tarafsız olmalı bu kurul evet. ve durumu öncesine döndürebilme. Evet ve benim söylediğim idari evet, öncesine e, Uygun yerlerde tazminat hmm. Verebilme evet, yetkisi evet. böyle bir şey İlhali, yok ki Bu konusuna böyle bir yetki <gülüyor> Zaten verilmemiş ve benim şu, anlamak Anladığım şey şu yani e, Toptan bir şekilde Atılan insanlara sen şu nedenle Aslında kamudan ihraç edildiğin Gibi bir açıklama içeren gerekçeyle isteminin reddedilmesi gerekiyor Yani kabul tamam çok e, Çetrefilli ama evet. red Ciddi bir birer gerekçeyi her karar için ayrılmasını yani Venedik Komisyonun raporuna göre e, bekliyor. Ama acaba öyle mi olacak? Bunu göreceğiz yani. Acaba çalışma e, usullerini belirleyen yönetmelik o nedenle mi hala çıkarılmadı? Bunların standartlarını, tiplerini mi belirlemeye Belirlemek çalışıyorlar? Için. Ve red olursa ne olacak Metin Bey? Red kararı çıktı. Bu bu bu kadar bu kadar karamsalsı bir soruyu. Ee, Bari Bey uzan cevaplandıysa <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar karamsar bir soruyu Şimdi Amalya gezden Soruya da Dinleyerek yani bu kadar yalnız mıyız Diye ee, Dinledikten sonra konuşalım 94.9 Açık Radyo'da Adaletin Bumu programında avukat Aykut Tüngel ve avukat Metin Narine beraber 685 sayılı kanun hükmünde kararnameyi konuşuyoruz ve e, bunun e, bu eee kanun Komisyon. hükmünde kararnameli kurulan komisyonun ve o karar onun kararlarına karşı yani, düzenlenen yargı yolunun hakikaten etkili bir başvuru yolu olup olmadığını konuşuyoruz. Çünkü devletin, idarenin tasarruflarına karşı yapılacak hak arama yollarının etkin olması lazım. Ve son olarak bunun, böyle bir komisyonun etkin ve işlersel olabilmesi için, yani hukuk güvenliği açısında bir kapı açabilmesi için Venedik Komisyonu'nun bu komisyonun kurulmasına ilişkin kriterlerinden 222. Paragrafı maddeyi mi? Okursa, paragrafı okursa, paragrafı okudunuz. Kişiler çok net olarak ne beklendiği ortaya çıkıyor. Yani birel gerekçe insanların kamudan ihracını, ...ya da öğrencilikten ihraçını... ...ya da rütbelerinin geri alınmasını... ...haklı gösterecek ya da tüzel kişiliklerin... ...kapatılmasını, mal varlıklarına el konmasını... ...haklı gösterecek somut... E, ...gerekçenin ortaya çıkarılması. Ama reddolursa ne olacak? Metin Bey'e sorumuz oydu. Redd olursa ...bir yasa yolu, bir yargısal... Şimdi, ...denetim yolu, başvuru evet, var mı? Evet, red yolu var. Yargısal, yargısal, e, yargısal bir var, denetim olanağı sağlanmış. Evet, ona o da sağlanmış. idari yargı... ...mekanizmasını işletiyor ama... Hı -hı. Orada da şu yani idari yargının neyi e, inceliyor? İdarenin e, hukuka iş, aykırı işlemlerini yetki, şekil, sebep, konu, amaç. amaç. Evet, yani tane. evet bu işleyiş biçimi insanların e, bu şekildeki haklarının ihlal edilmesiyle sonuçlanan m, olayları değerlendirebilecek yeterliliği var mı yok mu bir onun görülmesi lazım. İkincisi komisyonun muhakeme usulü Mahkemenin de neyi nasıl denetleyeceğinin bir ölçüsü olacaktır. Evet, bir usul normu gerekiyor. Evet, evet, evet. Ee, bu anlamıyla peki mahkeme komisyonu neyi inceleyecek? Kararlarını değiştirme yetkisi mi var? Denetleyip evet veya hayır deme yetkisi mi evet, var? Evet, vereceğim Kendi yani Karar alıp da değiştirme istinaf gibi mi yetkileri var? Yani her şey belirsiz. Evet. Şimdi iç yer kararından da biraz bahsetmek gerekiyor. Bir siz... de siz başka evet. bir şeyden bahsedeceksiniz onu da atlamayalım. Hangisi? Bu, ha, şeyin... evet, evet Diyalog grubunun e, onu en son olarak söyleyecektim ama madem siz dediniz evet, öyle yapalım. İki dakikamız e, kaldı. Diyalog şey. grubunun 14 Haziran'da e, mecliste eskiden e, parti başkanlığı, milletvekili yapan kişiler bir araya gelmişler. Akın Birdaz, Ziya Halis, Ufuk Uras, Binnaz Toprağ'ın yaptığı bir e, kamuya açıklama var. E, diyorlar ki 25 bin kişi bu süreçte zarar gördü ve insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne e, giden e, toplam yani şu an mahkemenin elindeki e, toplam davaların dörtte biri Türkiye'den giden davalar. Dolayısıyla e, hal böyleyken e, OHALİK'in e, yapacağı e, işlemler, düzenlemeler çok önemli ve e, ölüm orucu mu, açlık grevi mi tartışmasını bir kenara bırakmış. Şu an e, ölüm riski taşıyan iki akademisyenin e, başvurusunun öncelikle ele alınarak onların yaşama döndürülmesini e, öneriyorlar. Ama bu, e, bu çok önemli. Yani demin konusunu ettiğimiz şey yönetmeliğin belli olması lazım. Başvurular hangi sırayla nasıl e, şey, sıraya konularak eyle alınacak. Bunların evet. kamuoyu tarafından tartışılması lazım. İşte bu e, İnsan Hakları Mahkemesi de dörtte bir iş yükünün Türkiye'den kaynaklanmasına bağlı olarak ne yaptı? 12 Haziran'da pazartesi günü köksal e, kararını verdi. Ve iş yer kararıyla bağlamanızı istirham edeceğim Metin Bey. E, çünkü üç tane komisyon var. Bir evet. tanesi terör tazminatı, Şimdi, bir tanesi e, az bir tanesi için, de makul e, süre. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsan Hakları Mahkemesi henüz daha kurulmamış evet, bir evet, komisyonun evet. etkili Kuru, olduğunu kurulmuşa çalışmaya mi? başlamamış Görmedik yani daha. o anlamda çalışmaya Bakın, başlamamış. E, İçleri de dikkate alarak nasıl evet, etkili evet. insan evet. hakları mahkemesi başından mı attı yoksa bir umut mu var? Umut. Şimdi aydın İşyer kararı bildiğimiz gibi bu tazminat komisyonunun etkili bir yol olup, olup olmadığını değerlendirilmesiyle Tartıştı. orada <gülüyor> hükümetin argümanı şu... Bu komisyona bir yıldan az bir sürede 170 bin kişi başvurdu evet. ve 22 bin bin tane de başvuru karara bağlandı. Bu da bunun diyor pratikte de etkili olduğunu göstermektedir. Ana, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de o deyimi kullanıyor. Evet, evet diyor bir... ben pratikte de etkili olup olmadığını denetleyip Geneklerim. de karar verdim. Ama burada bu şekilde davranmadı, neyi nasıl çözeceği belli olmayan, daha hiç başvuru almamış, e, başvuru. Hiç başvuru almamış bir komisyonu e, etkili ]ydi. ve hem de hükümete ve başvurucuya da bunun etkili olup olmadığı yönünde bir e, argüman sunma hakkı vermeden Vermedi. E, evet. Dörtte politik. Dörtte bir başvuru başından atacak Kutu evet, İnsan evet. Mahkemesi. Evet, öyle gösteriyorum. Evet, evet. Bugün de 94.9 Açık Radyo'da Adaletin Programı'nda konuştuk ve ben bugün programı Türkiye'de Ana Muhalefet Partisi'nin başlattığı Adalet Yürüyüş, Yürüyüşü'nün Türkiye'de hukuk güvenliğini sağlamada idare edenlere, yöneticilere, bir uyarı ve onların bu konuyu bir daha tekrar dikkatle ve özenle değerlendirme e, nedeni olacağını umarak e, kapatmak istiyorum. E, hukuk güvenliği olan yeni e, güzel günler e, bir Türkiye'ye diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Adaletin bu mu dünya?